Kedi yüzünden Yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar Seslendiren Ayşegül Devrim Saadet Hanım pencere önünde ütü yapıyor. Annesi Mürida Hanım mangal başında çocukların çoraplarını yamalıyordu. Saadet Hanım ütünün burnunu bir ince gömleğin kırmaları arasında yürüterek ''Anne hiç aklım başımda değil. Gülfem bu akşam eve gelmedi. Hala da meydanda yok.'' dedi. Gülfem geçen martın yavrusu. Van azmanı. Gözlerinin içi mandalina renginde, samur kuyruk, kaba kulak, altın sarısı bir dişi kediydi. Annesi kızını avutmak için parmaklarını dikişin üzerinde durdurarak gözlüğünün üstünden bakıp ''Merak etme Saadet, Gülfem geçende de iki gün iki gece gelmedi. Şimdi kızgınlık zamanları. Görürsün neredeyse bir taraftan çıkar gelir.'' Bu sırada bahçeden inceli kalınlı acı acı kedi sesleri duyuldu. Gırtlak ezgileriyle dolu kulakları yırtan bir konçerto. Saadet Hanım ütüyü bırakıp, az bir süre kulak kabarttıktan sonra... ...ha işte, Gülfemin sesi, kediciğimi boğuyorlar. Kebapçıların o aznavur kedisi kaplan, her vakit bizimkinin arkasından gezer. Gülfemi en önce o berbat etti, ötekilere yol gösterdi. Aa, dişi kedi istemem. Mahalle şerfentisi oldu. Uyuzu körü, murderi. Ne kadar erkek kedi varsa hepsi bizimkinin arkasında. Duvardan duvara, ağaçtan ağaca, damdan dama birbirini kovalayarak ne sağlam kiremit bırakıyorlar ne de insanda kafa beyin. Tıpkı şehzade başının piyasa kızgınlarına benziyorlar. Aman ya Rabbi! İstanbulumuzun insanındaki hayvanındaki bu azgınlık nedir? Sen bizi ıslah eyle. Cümlemize hayırlar ver. Bu kebapçı olacak herif Halepli midir, Şamlı mıdır, nedir? Başında bafur dumanı fes, yanağının üstünde karabiber kadar yapma biber. Ortasında kalay gibi bir elması yine sokulu güvez boyunbağı, ruganlı potinler. İkidir hem bir çekirdek ama ne kadar nazik olsa nazin inim olamıyor. Yerli gülü olmadığı her halinden bes belli. Ne olursa olsun kızım, böyle günde renge çalıma bakılmaz, evini öyle besliyor, öyle besliyor ki, her akşam iki eli tıklım tıklım gelir. O aznavur kedi hep et kırpıntısıyla besleniyor, onun için öyle azılı. Et bahalı diyorlar, para yok diyorlar, ah, o bize göre, bizim gibiler için yok. Geçen akşam da söylüyordu. Kebapçı dükkanlarında, lokantalarda oturacak yer bulunmuyormuş. Danalar gibi insanlar boğazlandı. Topraklarımız kanlara bulandı. Ahmetçi öldü, Mehmetçi öldü. Ben de onu mu sattım, sen gömleğini. Elde avuçta kalmadı. Kül kömür yedik. Fakat olanlar da var. Vaktiyle küplerini dolduranlar doldurmuşlar. Tizden, pesten, bozuk ahenk gayetli gürültülü bir kedi operası daha duyuldu. Saadet Hanım annesinin zamandan şikayeti üzerine... ...her vakit gevezeliğe varan nutkunu dinlemeyerek hemen tahta boşa koştu. Komşunun bahçesine doğru uzanarak... ''Ah işte işte Gülfem orada mutfağın damında.'' ...annesine haykırarak... ''Koş anne koş tavan süpürgesini al da koş.'' Baca karı, kollar sıvalı, havanın serin olmasına karşı biraz dekolte iş kıyafetiyle uzun tavan süpürgesini yerlerde sürüyerek koştu. Kızının parmağıyla gösterdiği tarafa bakarak, ''Ah kör olasıcalar, duvarla bacanın arasına gülfemi sıkıştırmışlar, canavar gibi kediler dört yanını sarmışlar, makbule hanımın sincabi kedisi, imamın kuyruksuzu, muhasebecilerin tekiri, ah aa!'' aa. ...daha tanımadıklarım, yedi mahalleden toplanma renk renk, boy boy, nursuz, pirsiz, kirli ediler. hepsi orada, hepsi. Aman anam, bu kızgınlık ne fena şey, suratları pislik tırmık içinde, mahallede bizimkinden başka dişi yok mu yol. Bu kadar hovardanın hangisine yetişecek? İlahi seni gülfemler götürsün, namussuz kahpe! Ay insanın pek fenasına gidiyor. El cazımla evde büyüttüm. Dosta düşmanı bizi reziyle rüsva etti bıraktı. Kedinin azgınlığından bile insana büyük bir ar geliyor. Kızları karaları böyle terelelliye çıkanlara Allah yardım eylesin. Dayanılır şey değil. Bak bak bak bak bak kebapçının kaplan en önde oturuyor. Bizim kediye bakıp bakıp yutkunuyor. İlkin kaplan arkasından bir iki kedi daha Gülfem'e saldırırlar. Saadiyat Hanım gözleri büyümüş bir sinir haliyle bağırarak ay gözümün önünde ben böyle şeye dayanamam. Anne sırrıya indir. Hangisinin kafasına gelirse paralansın. Koçakarı tavan süpürgesini aşk ile şevk ile bir kaldırıp indirir. Tangır tungur kiremitler yuvarlanır kırılır. Kediler hurrr bir köşeden öbür köşeye akarlar. Mutfağın penceresinden biraz nezleri biraz genizden gelen bir sesle bir beddua yükselir. İlahi elin kırılsın iki yanında uzun teleşirlere gelsin. Kala kala bir çölük mutfağım kaldı. Onu da başımı yıkacaksınız karılar? Allah'ın zorbaları bu nedir tangırtungur tepemde. Ah Emine Hanım kızma kadınım kızma. Ben dama vurmadım kediye vurdum. Bu ne vuruş akılsız. Tebemden aşağı yağmur gibi topraklar döküldü. Dama vurmamış, hanım kediye vurmuş. Ha, bunakla kızısı, keviye inen sopa, dama dokunmaz mı? İmansız karılar, kremitleri daha iyi ne aktattım? dolusu para verdim. Ben dul karıyım. Sizin gibi kocam yok, oynaşım yok, alakalım yok, belalım yok. Ah, çenel tutulsun, kirkef. O ne kadar lakirdi? ...kimin oynaşı alakalısı belalısı varmış bakayım. Ağzından çıkanı kulakların işitsin. Ben adamı kapı kapı sürüklerim. Namusuma lakırdı söyletmem. Ay aman güleyim bari. 70 yaşındaki karı namusuna lakırdı söyletmiyor. Ayol sen başını açıp da ulu orta divan yoluna çıksan... ...yüzüne bakan olmaz. Sümüğünü kimse atmaz keçi boynuzu karı. Kediler boyunlar çarpık, gözler hasma dikik... Kuyruklar oynar halde hep bir ağızdan bir erganın gibi çeşitli perdelerden bir korodur tuttururlar. Bu gürültü arasında müridanım. Senin oynaşın sırdaşın yok da bir sıraya dişlerini niye yaldızlattın? Bu kuşu gibi o kuyruklu kuyruklu sürmeleri kimin için çekiyorsun? Mahmut Paşa'da saç boyası bırakmadın. sarışınını, kumralını hepsini denedin. Geçen gün hürmize gence varacağım bütün malımı yedireceğim demişsin. Artık senin başına ne genci kusar ne ihtiyarı. Hırtlanma Yelilos. Emine Hanım bu saldırılara koyu koyu karşılıklar verir. Kavga kedilerin gürültülerine karışır. Mürid Hanım süpürge sırığını bu kızgın inleyenlere indirerek... Susunuz bakayım azgınlar. Düşmanım ne söylüyor anlayayım. Başka bir komşu Fikriyar Hanım pencereye gelerek... Ay susunuz hanımlar. Ele güne karşı bu ne kepazelik. Kocam evde yerin dibine geçiyorum. Konu komşu pencerelere üşüştü sizi dinliyorlar. Ah Fikriyar kardeşim kedi yüzünden kavga. Kebapçıların kedisi bizim Gülfem'in kanına girdi. Burada damın üstünde gözümün önünde olmadık rezalet yok. Kebapçıların pencereleri açılarak hım hımca bir ses. Kebapçılar kadar başınıza taş düşsün. Kuzum bizim kaplan erkektir. Hangi dişi kuyruğunu sallarsa ona gider. Kedinizi zapt ediniz. Müridanım bütün hıncıyla süpürge sırığını bir biri arkasına kedilere indirip kiremitleri dağırmadan ederek kısla kısla bağırır. Vallahi size karşı dava açacağım. Sandığımda sepetimde ne varsa satıp savıp avukatlara vereceğim. Hakkınızı alacağım. Aşamüstü Şevki efendi eve gelince, kaynanasını örtü döşek hasta buldu. Karısı Saadet'ten sordu. Annene birden bire ne oldu böyle? Bugün açık saçık tahta boşa çamaşır astı da soğuk aldı.